Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Salatu Vesselam Alâ Seyyidil Mursalîne Muhammedin ve Alâ Aliyah Sahbiyyye Cma'in Terhib-i zikredilen hadis-i şeriflerden dersimize devam ediyoruz. Geçenki dersi zikredilen hadis-i şerifin bir benzeridir. Velakin içerisinde ziyade malumat var. Ve diğer bazı konular ilave edilmiştir. Onun için bu hadisi şerifi de okuma münasip gördüm. Esasen müstakil numara sahibi değildir. 26 oğlu hadi şerifi okuduk. Geçen derste bu da onun aynı numarasına dahildir. Aynı konudadır. Ve lakin fazla malumat var diye bunu da okuyalım. Çok e, bizleri ilgilendiren, yani moralimizi bozacak, keyfimizi kaçıracak, bizi düşüncelere daldıracak, sevk edecek çok önemli bir hadis-i şeriftir. Riyâ ve gösteriş yapmanın zemmi hakkında. Ve diyor, yukarıda Müslim ve Nesâiden e, nakledilen hadis-i şerifi aynı zamanda rivâdet et, Tirmizi'yi tirmizi de rivâdet etti ve hassenehu. E, hadisi tahsin etti yani hasen bir hadis olduğunu. Yani sahih hasen böyle hadis-i şeriflerin e, e, tertipleri var, tasnifleri var. Hasen bir hadis olduğunu bildirdi. İbn Hibban, İbn Hibban büyük muhaddis. O da rivayet fi sahihihi. O da sahihinde onun kitabının adı da Sahih e, İbn Hibban. İbn Hibban'ın sahih olarak topladığı hadisler. O da sahihinden nakletti bunu. Cilahu ma her ikisi de lafzın vahidin tek bir lafızla yani aynı lafızla rivayet ettiler kimden Anil Velidi Nebil Velidi Ebu Osman el Medini bu zattan yani Ebu Osman el Medini Hazretlerinden rivayet ettiler Tirmizi ile İbn Hibban enne rukbeten muslimin Ubeyb İbn -i Müslim Hattesehu ona anlatmış. Hukubi i̇bn Müslim e, radıyallahu anh kime anlatmış? Ebru Osman el Medini anlatmış. Ne anlatmış? Yani Şüfeyen, Şufey el Asbahiyye, Şufey el-Espahiyye denen zat radıyallahu teala. Bunlar sahabe-i kiramla hadis-i şerifi rivat eden kitaplardaki e, yani Tirmizilerin, İbn-i Hibbanların hadis-i şerifin ravileriyle arasındaki kişiler. Şüvey el-Esbahî anlattı Hu Ukbe'ye. Şimdi bizim burada şeyimiz e, Şüvey radıyallahu'tan. E, çünkü o demek Ebu Hüreyre'yi gördüğüne göre tabiinden oluyor. Radıyallahu Teala anh mecmain. Şüvey denen zat Ukbe'ye Ukbe Hazretlerini anlatmış. Ennehu şüphesi kendisi Dehe'le girdi el-Medine'te. Bir kere diyor, Medine'ye girdim. Medine-i Münevvere'ye girdim diyor. Feyzahı ve Resulullah sallallahu aleyhi vefat etmiş. Yani bir de o birazcığın yani artık biz Şüfei Radıyallahu anh'ın diline çevirelim işi, gaybten döndürelim. Yani ben diye demek istiyor. Birazcığın bir adamla karşılaştım. Kadis demeğe muhakkak toplanmıştı. Aleyhi onun başına en nasiu insanlar. Bayağı bir kalabalık toplanmış. O da konuşma yapıyor. Ben Medine'ye girdim diyor. Baktım bir adam oturuyor yani herhalde mescitte olması ihtimal kuvvetlidir. Çünkü mescidin dışında o zaman öyle yerler nerede olacak? Evler küçücük falan. İnsanlar başına toplaşmış. Fekale e, dedi. Yani dedim ki diyor. Men kimdir Haza? Bu kişi kimdir? Kalu dediler ki Ebu Hureyre de. bu dedilere Ebu Adı Allah Teala. Kale anlatıyor şimdi bu zat Şüfe'yi. Fede ben yaklaştım diyor. Minhu ona. Yanaştım yanaştım hatta ka'at'a oturdum beyne Tam önüne oturdum diyor. Vehu yuhadisu e, anlatıyor ennese insanlara konuşma yapıyor. işte rivayetler naklediyor. Şöyle oldu, şöyle oldu falan. Hadis şerifler rivayet ediyor. E, felem manez mansekete sustu. Yani konuşması bitti. Ve hala yalnız kaldı. işte insanlar sohbet bitince işte o gitti, o çıktı falan. Millet dağıldı. Kuldü dedim lehu ona ki, bu şüvey Hazretleri diyor, eselüke senden isterim, bir hakkın, ve hakkın yani, e, şunun hakkı için, bunun hakkı için işte artık, yani Allahu Teala'nın hakkı için, e, ondan sonra, e, Allahü u Teala'nın bahşi için, yani hatır diyor Türkçe'de biliyorsun hatır, Allah'ın hatırına gibi bir şeydir. Ee, bir hakkın yani Allah-u Teala'nın e, aşkına, hani, Allah aşkına. Türkçe'de biz çok bunu kullanıyoruz. Allah aşkına'yı kullanıyoruz. Yani Allah hakkı için e, senden istiyorum ve hakkın diğer hakları da sayıyor. Yani işte e, allah Teala'nın kendilerine hak verdiği fazilet verdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için işte. Yani onların hatırı için. Senden istiyorum. E, ne istiyorum senden? Ee, Lema haddeste ni Yani Lema illa manasına Lema mutlaka haddeste anlat, anlat ni bana Anlatır mısın bana yani Lema haddeste mutlaka anlatır mısın Ni bana ee, Bildirir misin bana Efendim hadisen Bir hadis istiyorum. Semite işittin hu onu kimden Min rasul illahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, duyduğun bir hadis istiyorum ki sen onu ve akalte hem işittin sonra anladın hu onu güzelce kavradın ve alimte bildin ezberledin hu onu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittin, anladın, bildiğin ezberlediğin şöyle bir hadis bana böyle özel teke tek kaldık. ki millet işte görüyorsunuz, birbirine yaklaşıyor, bir resim çektirelim falan, resim çektiriyor, hiç yani bana bir vasiyet et, bana bir nasihat eder misin, bana bir dua et falan diyen az, dua isteyen oluyor da biraz yine, hiç böyle ne bir hadis bana söyle, ne bir ayet bana söyle diyen hocalarla rastlaştıklarında diyenler yok, meşhurlar meşhurlarla karşılaşırlarsa işte resim çektiriyorlar, gidiyorlar, ilim merakı yok yani. O zat diyor ki ben diyor mutlaka Resulullah'tan işittiğin sallallahu aleyhi ve sellem anladığım, bellediğim bir hadis bana anlat. Fakale dedi Ebu Hureyra de. Ebu Hureyra Hazretleri efalu yaparım dedi tamam dedi. Ebu Hureyra radıyallahu anh'la cömert insanlar sahabe devamlı zekat ilimlerini zekatlarını veriyorlar yani. İlmin zekatı bildiğini anlatmaktır. Levhad-i elbette muhakkak anlatacağım kesana. sana Hadiyse bir hadis ki haddeseni bildirdihi onu haddeseni bana anlattı. Hi onu kim Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem efendimiz bana anlat. Akaltü ben aklettim anladım hu onu. Güzel anladım yani şimdi bazı hadisler mesela belki manasını tam ben ezberlerim aktarırım ama fıkhını, hükmünü manasını tafsilatını belki diğer sahabe daha anlar. Ama bunu hakikaten anladım anladım diyor. Ve alim tüm bildim ezberledim hu bu hadisi. Dedi, e, tam böyle hadis-i şerifi bana anlatacak. Sümbe ondan sonra neşeğa, ne, neşeğa demek e, bir nara attı böyle. a yaptı, bayıldı. Baygınlık geçirdi böyle ama sesli bağırarak. Elinde değil tabii ki, bayıldı yani. Kim Ebu Ureyre'de? Ebu Ureyre bayıldı dedi. O kadar önemli bir hadis ki onun yani anlatacağı hadisin etkisinde kalmış. Ve o hadis-i şerifin e, korkusundan bayıldı. neşkaten neşikaten bir e, şehkaten yani. Bir bağırış bağırdı. Bir nara kopardı. Ve düştü bayıldı. Femekesne'e öylece biz bekledik. Kali biraz bekledik böyle başında duruyoruz. Şimdi ondan sonra evaka ayıldı. Yani bir birkaç kaç zaman sonra yani ayıldı. Tabii o niçin bayıldı? Hadis-i şerifte cehenneme ilk gönderilecek, cehennem ateşinin kendileriyle ilk tutuşturulacağı adamlardan bahsedilecek anlatacağı hadiste. Hani ben de onlardan olur muyum tehlikesinden ve korkusundan bayıldı. İnsanlardaki tesirlenme, insanlardaki etkilenme Sahabe-i kiramdaki takva, havf, Haşiyet Allah'tan korkmak. Yani bir hadisi haşa tabii kıssa gibi, hikaye gibi anlatmıyor. veya da ilim satmak için. İşte ben Resulullah'ı gördüm işte ondan işittim işte falan hava atmak için değil. Zaten hadis-i şerifte gösteriş yapanların durumunun feciliği anlatılıyor. O onu kendini de ondan olma tehlikesine sokuyor, korkuyor. Ben sahabedenim işte Ebu Hureyre'yim ben kesin cennetliyim diye görmüyor, sonundan endişe ediyor, akıbetini bilmiyor. Yani sahabe-i kiramın nasıl büyük zatlar olduğu, şimdi ondan sonra Hazreti Muavi hakkında da sonunda gelecek hadis-i şerifin. Yani biz bu insanlar hakkında nasıl konuşabiliriz yani? Biz bu insanlar, bunların bizim hiç alakası olmadığını Bizim bunlardan hayatımızın ne kadar farklı olduğunu, hocalarımızın da, cemaatlerimizin de, konuşanımızın da, dinleyenimizin de, bu takva üzere olmadığımız burada anlaşılıyor. Hiçbir şey hadise anlatırken bayılan hoca duymadık yani. Böyle bir etkilenmesinden iptal olan bir adam da görmedik yani. Çünkü neden? Yani acaba ben bunlardan olur muyum endişesi demek çok taşımıyor. Bu da neyi gösteriyor? Gaflet gösteriyor. Çünkü bir insan konuştuğundan etkilenirse keyfi kaçar yani. Bizim keyfimiz de kaçmıyor. Tehlikemiz büyük yani tehlikemiz. Hacımızın, hocamızın tehlikemiz çok büyük. Zaten namaz kılan, ibadet yapandan bahsediliyor burada. Yapmayan zaten hiç konuşma. Onlardan bahsedilmiyor zaten. Onlar mevzu bahis değil, konunun dışında kalmışlar. E amel edenlerin durumu buysa Amel etmeyenleri hiç karıştırma. Amel edenlerin tehlikelerine bak şimdi. Çok acayip bir şey ya. Ayıldı diyor. Fekale dedi ki le elbette muhakkak anlatacağım. Ke sana hadisen. Bir hadis anlatacağım sana dedi diyor. Haddeseni onu anlattı. Haddeseni bana anlattı. Hi onu. Kim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah'ım. Demek ki evdeymişler ya. Ben de böyle bir yorum yapıyorum. Hemen hadisin ilerisinde beni bozuyor yani. Kafadan konuşma demek istiyor bana. Fiyazel Beyti. Bu evde diyor. Bu Kabe olmadığına göre Fiyazel. Bu evde diyor. Demek ki bir evde. Artık belki evin dışarıya açık yönü de vardı. Herkesin girebildiği bir ev demek ki. Cami olmadığı anlaşılıyor. Bu evde bana Resulullah onu anlattı diyor. Belki bilmiyorum orayla ilgili bir özel not yoksa şeyde. Yani şu anda bulunduğumuz evde. Demek ki bir evdeymişler. Yani Ebu Reyr'e'nin kendi evi midir? Bilmiyorum. Şerhte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bana bu evde anlattı diyor. Yani onunla benden başka yanında da kimse yoktu diyor. Bu hadisi bir tek ben duydum diyor. Burası da mühim şimdi. Hani camide, cemaata, sohbette anlatmamış. Bunu diyor bu evde anlattı bana. Yani benim yanımda da... On Ondan başka kimse yok. Bizimle beraber yoktu, Ahadun kimse yoktu. Gayri benden başka ve gayru ondan başka. Gayri ve gayruhu da olav ve gayruhu da gayri benden başka ve gayru ondan başka. Bu da çok önemli bir tahsis yani. İkimiz baş başaydık ve bu evdeydik işte o sohbet yaptığı ev nereyse. Bu evde bana bunu anlattı. Ben işte o hadisi sana anlatacağım diyor. Yani benim özel duyduğum bir şey. Kimse de bunda müşterek değil. Hümme ondan sonra e, Neşe'ka bir daha bağırdı, nara attı. Düştü, bayıldı. İkinci kere. Ebu Hureyre'te radıyallahu Allah Neşe'den bir sayhayla haykırdı. Uhra diğer. Yani diğer bir bağırışla beraber aa dedi. ve Allah dedi neyse. Düştü, bayıldı. Biraz bekledik diyor. Sümme efak o günleri hatırlıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve ona o evde tek başına kalmışken anlattığı şeyi anlı Onun büyüklüğünü, korkunçluğunu işte yeniden onu hayal edince, gözün önüne getirince bir daha bayılıyor. Tüm sonra efak'a ayıldı. Bir zaman geçti. Baygınlıktan kurtuldu. Ve mesela Sıvaz'la dağın veciği yüzünden şöyle yaparız ya böyle bir elini sürdü böyle yüzüne böyle bir falan şöyle bir yaptı. Fekale dedi bana ki Ef <gülmüş> alü dedi. Yapacağım dedi. Sana bir hadis anlat dedin ya bana dedi. İstedin ya benden dedi. Herkes gitti ki bana tek başımıza kaldık. Bana bir hadis söyle. Dedi tamam ben bunu yapacağım dedi. Le hadisen ne elbette anlatacağım ki sana hadisen. Bir hadis söyleyeceğim sana. Haddes bana onu bana anlattı hi onu. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Ene ben ve hu ve o fiyaz el bu evdeydik dedi bir daha şimdi. Üçüncüye şey diyor o ve ben bu evde. Mama ne? Bizimle beraber yoktu. Daha dün kimse. Gayri benden başka ve gayru ondan başka. Bu evde diyor ikimiz vardık. Bak şimdi de senle ben varız. Tek tek sana anlatacağım. Dedi: "Sünne sonra neşeğa bir nara attı. Düştü bayıldı Ebu Hurayra Ter aldı Üç kere bayıldı bu hadis çok meşhurdur yani. Üç kere bayıldı. Neşikaten bir bağırış koparttı ki şedi eden, o önceki iki taneden daha şiddetli bir nara koparttı. Düştü, bayıldı. Sümme sonra male e, böyle yanına doğru meyletti, düştü. Harran meyletti yani, yamuldu sağ veya sola ne tarafaysa, yamuldu. E, Harran düşerek alaveciyi yüzünün üzerine Tam yüz üstü böyle düştü bu sefer yüz üstü düştü, harran düşücü olarak meyletti, Alaveci yüzün üstüne. Fesnettü, ben de kaldırdım onu dayandırıhu onu ettim. yani yerden kaldırdım onu böyle efendim duvara doğru dayadım böyle dayadım baygın diye yüzün üstüne kalmasın diye dayadım onu ile bu sefer çabuk ayılmadı. Uzun bir zaman geçti, baygınlığı geçmedi. Uzun bir zaman onu duvara veya direğe neyse isnat ettim, dayandırdım. Sünme sonra efâka. Üçüncüden sonra ayıldı, fekâle dedi. Hadde seni bana anlat. Yani adamlardaki etkilenme, mübareklerdeki tesirlenme. Sahabe-i kiramdaki Allah korkusu yani. Bir de burada ahirete yakini iman. Yani biz de ahirete inanıyoruz, cennet cehennem var ama yani bir rüya gibi, şaka gibi mi geliyor nedir? Bugün ölenlere artık gerçek yüzünü gösterdi. Fakat biz hayattayız sanki hiç ölmeyeceğiz yani o ölür ben ölmem falan. Aa niye ölmüş falan? Kanser zaten ölecek. Ha öyle mi zaten kanser ölecekti falan. Neden ölmüş? Kalp krizi geçirmiş, pıhtı atmış falan. Tam artık almış. Ha öyle mi? Hastaydı demek falan. Biz böyle yani illa bir bahaneler bularak bir sebepleri araştırarak, onu da şey diye kendimizi tatmin ediyoruz. Ya sen öyle değilsin, senin damarların açık falan mesela. Sen ölmezsin o zaman. Yani onlar niye ölmüş hemen niyesini sormak bizim adetimiz olmuş. Niye adetimiz olmuş? Çünkü o sebebi sorarak, o sebep bende yoksa, bende yok ya, ben niye öleyim? Halbuki Allah için sebep lazım değil yani. Saba sağlam sağlamadan bir anda ölüyor. E bu sefer ölümü uzak gören adam, ahireti de uzak görüyor. Ahireti uzak gören adam telaşlanmıyor. Ne, ne gereği var ki şimdi niye moralimi bozayım, niye keyfimi kaçırayım, bu kadar günahlar var, canımın istediği işler var, bilmem ne var, devamlı böyle ağlarsak, bayılırsak, yok kabir şöyle, mahşer böyle, cehennem şöyle, hiç hayatımızı yaşamayız ya, şeklinde kendi kendini avutarak, oyalandırarak, ya sana daha ölmeyeceksin, senin daha vaktin var falan, toparlarsın falan. Ya zaten senin çok iyiliklerin var, namazın var abdest falan. Namaz abdest olmayan da zaten, e sen iyi niyetlisin, iyi kalplisin falan. Herkese şeytan nefis bir şey bularak senin bu kadar üzülmene, bayılmana, ayılmana bir üzüm yok diye telkin ediyor. Bu, bu şeytanın vesveselerinden de. Keşke ağlayabilsek, keşke bayılabilsek. Yani Allah korkusundan. Bayılmak zor iş, bayılmak nerede? Ağlamak bile ağlayamıyoruz. Etkilenmek etkilenemiyoruz. Yani cehennem hadislerini, ayetlerini dinlerken bile millet gülebiliyor. Vaazda. Veyahut mezarlıkta adamı defnederken bile millet dünya işlerini konuşabiliyor. Cep telefonunu hemen açıyor falan. Oradan müşteriyi tut diyor, geliyorum diyor. Ya orada bir ölüm vakası var, gelmişsin cenaze. Adam ahirete gitmiş. Ameliyle baş başa çukuruna iniyor. Bu adam daha dönemez. Bu işleri toparlayıp telafi edemez. Yani gösteriş yaptıysa tövbe edemez. Hiçbir şey iade edemez. Ne namazını iade edin, ne kaza edebilir. Yani borçları var kulakları var. Hepsi gitti bu adam yani. Şimdi dönüşü yok gerisi yok. Bu adamın durumundan bile ibret almıyor. Orada bile cep telefonu ha, ha, iyi, mezarlıklarda bile rastlıyoruz yani. Ve cenazeyi beklerken caminin avlularında milletin hareketlerine ele bir bak. Hiç ölümden ibret alanın hali midir ya? Yani? farz namaza girmiyor, namazı kılmıyor orada ya cenazeyi bekliyor orada. Onun için ya sahbe kiramdan zaten. Kıyas edilemez de durumumuz. Ama yani normal bir Müslüman da böyle yapmaz ya biz ne? Hepden anormal olmuşuk. İnsana bak üç kere bayıldı ya. Bir hadis anlatacak üç kere bayılmadan anlatamadı yani. Bu neden? Ahirete imandan. Şüphesiz inanç. Yani gözle görür gibi bir iman. Cehennem hak. Benim buna atılma tehlikem var. Henüz bu tehlike benden geçmiş değil. Peygamber olmadığına göre kimsenin sonu garantisi yok. Hiçbirimiz masum değiliz. En büyük evliya olsa imansız ölme tehlikesi taşıyor. Nasıl olacak o zaman? E, korkmama geldi mi yani şimdi? Ben şöyle iyiyim, şöyle alimim, şöyle ömre yaptım, aç yaptım. Neyine? Neyine güveniyorsun? Bu çok acayip bir adet 3. kere ayıldı dedi. Ha de seni bana anlattı kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala Resulullah'ın elçisi bana bildirdi. Buyurdu ki inna Allah Allah ve teala bereketleri, hayırları çok daim olan ve çok yüce olan Rabbimiz. İcazane olduğu zaman yahmul kıyameti kıyamet günü işte öğlenin kıyameti kopmuş zaten senin için artık dünyada kaç yüz sene kaldı kıyamet kopmasına sana ne? Senin dönüşün buraya yok ki artık öne doğru gidiyorsun. Ondan dolayı kıyametin kopmuş olur. Yani kıyamet belki 200 sene var, 300 sene mi var? 1437'deyiz. Hicri 2000'e ulaşabilir. Yani belki 400-500-600 sene de var. Yani 2000 dolabilir. İmam-ı de beyanı ve çile. Fakat e, sen birkaç gün içinde de ölebiliyorsun. Birkaç dakika içinde ölebilirsin sen. Sen artık buna, burada senin payın yok yani. Bu kıyamet günü olduğu zaman olacak hadiseler. Sen öldükten sonra başına gelecek demektir. Çünkü öldükten sonra düzeltemezsin. Düzeltemeyeceğine göre şu anı değerlendirmen gerekiyor yani. Şu sohbet yapıldıktan sonra varsa durumun bozuk düzeltmeye bakacaksın. Bunun iki gün, üç gün sonrasına tehrin yok. Kıyamet kopmadı ki daha. ya Kıyamet, mematefakat kıyamet kıyamet. Ölen kişinin kıyameti kopmuştur. Sana ne göklerden, sana ne yerlerden. Bir saniye vermiyorlar ki daha sana. Kıyamete çıkıyorsun artık burada işin kalmadı. Onun için kıyamet günü olduğu zaman derince yani öldüğün zaman ölür ölmez senin için kıyamettir artık. Yenzilu iner yani Allah Teala'nın fermanı iner. Allahın şahzadı inmez çıkmaz aşağı. Orada müteşabihat işte iman İslam ilmaların başında hep bunları anlattık işte. Dolu misaller hadislerle izah getirdik orada. İman İslam ilmali kitabımızın ilk bölümünde müteşabihat başlığı var. Müteşabih ayetler ve hadislerin ehl Sünnet'e göre açıklanması var. O baya bir sayfa 5-10 sayfadan fazla. Bu da onlardandır yani. Bu hadis gibiler. Hep orada misal verdim. Allah iner aşağı? Hükmü iner. Fermanı iner. Tecellisi iner. İlel-iibadi kullara. Niçün liyakziye hüküm vermek için. Beynevüm aralarında. Yani hak sahiplerini haklarını alacak hükümler verecek. Kim cennetlik, kim cehennemlik? Bunların hükmünü Mahkemeyi Kübra diyoruz. Mahkemeyi Kübra ne demek? En büyük mahkeme. Ya, yani buradaki öyle yüce divan, yüce divan hikaye yani. Zaten yüce divan zaten de hikaye zaten. Adamı aklamak için operasyon yaparlar. Hiç yüce divanda da bir ceza alanı görmedim yaşımda çok yok ama hepsi de aklandı yani. Yüce divan orada. Mahkemeyi Kübra en büyük mahkeme Allah hüküm vermek için fermanı iner. Ve kulli ümmetin, bütün ümmetler, Hadam işte aleyhisselam çocukları, işte, Odaşis aleyhisselam, işte Nuh aleyhisselam, Musa, İbrahim aleyhisselam, işte bütün peygamber, 224 bin peygamber. Her birinin ümmeti var. Kiminin bir iki var, kiminin beş on var, kiminin çok var. Ondan sonra bir de kafirler var zaten, münafıklar var. Onları sayma. Hepsi ama bunun içinde. Bütün ümmetler diz dizüstü çökmüş böyle. Allah'ın hükmünü bekliyor. Çıt çıkartmak yok. Milyarlarca insanlar cinlerle beraber, belki de trilyonlar. Cinler insanlardan fazladır. Onlar da mükellef olduğu için onların da hesabı var. Meleklerin hesabı yok. Melekler mükellef değil. Ama meleklerin ödü kopuyor zaten. Da. Ondan da ödü kopuyor. Bütün ümmetler diz üstü çökmüş. Ayet-i câsiye diz üstü çökmüş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de câsiye suresi var terakül ümmetin casiye yani bütün her bir ümmeti Habibim göreceksin dizüstü çökmüş vaziyette böyle hakkımızda ne karar verilecek diye korku içerisinde bekliyorlar kullümediinülyla kitap her ümmet kitabına çağrılacak yani herkes amel defteriniz bu diye tek tek al eline bakalım oku bakalım 50metre <gülüyor> Bugün dünyada neler yapmıştıysanız onların karşılığını göreceksiniz denecek. Kitapları verilecek. Hadi kitabını ayıntıku aleykum bil hak. Bu bizim kitabımız sizin hakkınızda hak ile hükmedecek. Yani Mevla bir sana kendi amel defterini verecek. Efendim bir de kendi kitabını, Kur'an'ını hangi ümmete hangi kitap evvelce de gönderdiği sayfeler var, kitaplar var. O kitapla onu mukayese edecek. İşte sen bununla mükelleftin. Ne yaptın, ne yapmadın kitabına göre senin burada şeyin çıkacak. Fezleken, muhaseben çıkacak. Hakkında hüküm kesinleşecek. Ne zor bir şey ya. İnne akunna nesnesi humâkuntum te'amelûn. Siz dünyada bir şeyler yapıyordunuz da biz onları bilmiyorduk mu sanıyordunuz? Diyeceğiz diyor o gün. Biz sizin bütün yaptıklarınızı yazıyorduk, yazdırıyorduk, kopyalıyorduk. Meleklere kopyaldırıyorduk. Şahit tutuyorduk. Şimdilik de önünüze çıkarttık. İşte bu Durum söz konusu olduğu vakitte kitaplar dağıtılıyor yani amel defterleri. Men, o kimselerin ilki ki yed'u yani allah Teala davet edecek e, bihi onu allah Teala'nın davet edeceği ilk kul, yani burada dizüstü çökmek manası ben verdim. Çünkü öyle esasıdır. Bazıları da parmak uçlarının üzerinde ayakta dikilmişler manası verende olmuş. Fakat e, kelimenin lügat manası dizüstü çökmektir. Kur'an-ı Kerim'de de öyle geçiyor. Artık bazı hallerde diyoruz ya, 70 bin, 50 bin sene sürecek. İğne aslan yere düşmez yani, adam oturacak yer yok. Şimdi kıyamet günündeki haller, ayet-i kerimelerde ve i şeriflerde birkaç şekilde geçtiği zaman tezat gibi görülmemesi lazım. 50 bin sene olduğu için bazen öyle oluyor, bazen böyle de olay oluyor. Parmak ucuna dikildiği de var, diz üstü çöktüğü de var. Bu bir genel kaidedir. Yani kıyamette mesela onlar konuşamazlar diyor, öbür ahdte de konuşurlar diyor. Şimdi orada konuşamadıkları bir merhale geçer, bir de cevap verdikleri bir yere gelirler. Şimdi bunları, bunlar birbirine zıt düşüyor diye anlamamak lazım. Yani anlamak lazım 50 bin sene sürdüğü için farklı haller çıkacak, farklı tavırlar çıkacak allah Teala'nın ilk çağırdığı hesap için ilk çağırdığı kul yed'u bi'yi ama yud'a bi'yi de var. Yani o zaman yud'a çağrılacak bi'yi kendisi. İlk çağrılacak olan kimdir? Racül'ün bir adam. Şimdi burada bu kadar münafık var, kafir var, firavunlar var, nemrutlar var falan. Onlara bir şey yok. Daha başlamamış. Zaten onların hesabı belli de. İlk çağrılacak racülün bir adam cema'a, cem etmiş el Kur'an'e Kur'an'ı cem etmiş yani hafız, Kur'an'ı yıkmış su gibi ezbere biliyor. Bu adamı ilk bunun hesabını görmeye çağrılacak ve bir adam Kutil'e öldürülmüş, şehit olmuş yani görünüşte şehit olmuş. Fise sebi'lillâh, Allah yolunda öldürülmüş yani cihatta yani hakikaten böyle fuzuli bir yerde değil, Allah yolunda, Allah için harbe gidilmiş, gazaya gidilmiş, orada öldürülmüş. Ver Bir adam da çağırılacak. mali. O da malı çok, hayrı çok, hasenatı bol. Bu üç kişi çağrılıyor. Şu, şu, şu gelsin. Burada vasıf mıyım yani. Bu vasıfta olanlar demektir. Müşahhas adamın adı belli değil yani. Ahmet, Mehmet denmiyor Bu vasıfta olanlar çağrılacak. Fekul buyuracak. Kim Allah? Allah-u Teala Hazretleri. Kime lil Kur'an'ı okuyana Böyle talim, tecvid, hafızlık, belki de aşere biliyor, takrib tayibe vücuhat. 10 kıraati belki de biliyor yani. 10 değişik vecih var. Hepsini bilmiş, yurtmuş yani. Onun şey ona diyecek. E lem muallim öğretmedin mi ki sana? Mauşe'yi genzel tu indirdim ala resul. Resulüme peygamberime indirdiğim Kur'an'ı ben sana öğretmedim mi? Sana hafızlık vermedin mi? Kale o diyecek. Bela ya Rabbi verdin ya Rabbi vermez olur musun? Kale Mevla buyuracak. Fema peki ne şeyi? Amilte, amel ettin, işledin. Fima, ol şeyler arasındaki alimte bildin. Yani bildiğin şeyler, ayetler. Mesela 6666 ayet. Bunca bildiğin ayetler içerisinde ne amel ettin sen? Yani benim için ne yaptın diyor. Bu kadar sana nimet vermişim, ilim vermişim. Hafızlık vermişim. Kale o adam diyecek. O hafız. beni tü ben kaim oluyordum. Yani namaz kılıyordum. Namazda kıyama duruyordum ayakta bihi o senin indirdiğin Kur'an ile ezbere bildiğim için mesela cüzlerce okuyordum. Ana <gülüyor> leyli, gecenin saatlerinde ve ana en nehari gündüzün saatlerinde kuşlukta, öğlende, kündide, gece vakti, akşam yatsı teheccüd namazı okuyorum. Yasin'le kılıyorum mesela şimdi. Herkes Yasin ezbere nasıl okusun namazda? Tebarek herkes okuyamaz ki namazda. Yüzüne zor okuyor millet. Yani bu hafız olanın, fazla bilenin tabii ki nesi var? Böyle avantajları var. Millet gerçi pat kötü hafızlar da hızlı kılıyor şimdi ama. Bu adam diyor ki ben diyor gece gündüz saatlerinde senin Allah Rasulüne indirdiğin Kur'an ile kaim idim. Ne demek kaim idim? Musalliydim, namaz kılıyordum, kıyamday duruyordum. Efendim, devamlı zikir yapıyordum, ibadet yapıyordum. Kur'an'ı ihmal etmiyordum ben. Yani. Kur'an'dan Kur gafil değildim ben. Hep Kur'an'la meşguldüm yani. Fe'ekulü buyur Allah Azze ve Celle. Aziz ve Celle olan Allah. Lev ona. Şimdi bu adamın ne, ne denmesi beklenir? Maşallah sana mübarek adam. Hadi git cennete denmesi beklenecek bir durumda. Bu adam hem Kur'an'ı iyi biliyor, sabah akşam Kur'an'la kaim oluyor. Bu adama ne denecek? Beklenirken allah Teala buyur ona git. Kezepte. Yalan söyledin. Şimdi yalan söyledin deyince hafız değildin manasında değil. Kur'an'la kaim olmadın manasında değil. Gece gündüz saatlerinde namaz kılmadın, Kur'an okumadın. Yani o adam dedi böyle yaptım. Ona yalan söylüyorsun denince ya yani sen bunları yapmadın manasında değil. Yalan söyledin. Ve tekulu der el melâketü meleklerle ona. Şimdi melekler Adamın kalbini bilmez, adamın niyetini bilmez. Melekler adamın dışına bakar, ne kıldıysa, ne yaptıysa onu yazar. E melekler de allah Teala yalan söyledin buyurunca, melekler de ona derler ki Kezep de yalan söyledin. Çünkü melekler Mevla'dan sonra ancak karar verebiliyorlar. Defterde çünkü adamın abuz olduğu ve gece gündüz saatlerinde Kur'an okuduğu ve namazlarda uzun kıraat yaptığı gözüküyor defterde. Meleğin gördüğü defter öyle. Adam o deftere göre yalancı değil adam. Ama allah Teala kalbine göre muamele ediyor. İhlas babındayız ya, riya konularını konuşuyoruz. Gösteriş yaptığı için yalan söyledin diyor. Melekler de diyor yalan söyledin. E biz Allah'a allah mı inanacağız, sana mı inanacağız? Melekler allah Allah Teala'ya bağlı. Sen yalan söyledin. Ve buyurur allah Allah Teala. Bel bilakis yani sen bu ilme sahipsin ama ben sana sordum ne amel ettin? Yani bildiklerinden bildiklerinden hangisiyle amel ettin? Yani ne demek benim için ne yaptım? Benim için. Sen dediğin ki şunu yaptım, şunu yaptım. Hayır. Bel hayır. Eratte, sen istediğin en yukale denilsin. Ne denilsin? fulanın falan adam kariun. Ya bu ne güzel okuyor. Talimi tecvidi ne güzel, kıraatu ne güzel. Ne kadar hafızlı, kuvvetli. Hatimle kılı duruyor. E gece kaç yüz kendi okuyabiliyor falan falan Sen de belki yaptın. Teheccüd kıldığını da anlattın sağa sola şöyle. Ben bir cüz iki cüz okurum ya. Sen ne kadar okuyorsun falan. Bir havalar attın millete falan. Sen böyle denilsin istedin. Ve katkıyla muhakkak denildi zelke. Bu denildi. Senin benden alacağın kalmadı. Senin derdin buydu. Sana da bu denildi. Alacak verecek yok. öteştik Senin niyetin neymiş? Falanca çok güzel kıraat yapar. Bu duruma düşme tehlikesi hafızlar için geçerli. Kur'an'ı güzel kıraatı hafız olmaz. Ama kıraatı güzel olanlar var. Bunlar için geçerli. Çok tehlikeli bir hal gösteriş. Ve sonra getirilir bir sahibi mali. Mal sahibi zengin adam. Çağırın gelsin. Fekulü buyurur Allah Allah Teala. Elem üvessi' Genişlik yapmadın mı? Aleyke sana. Yani sana çok mal verdim işte neyse tarla verdim, para verdim, işte imkanlar verdim sana. Hatta takilem eda bırakmadım keseni. Tehtacı muhtaç olasın ilah edin. Kime ilah edin? Herhangi bir kişiye muhtaç olacak durum bırakmadım. Kendi başına yaşadın, yedin içtin, yedirdin içirdin. Yani kimseden bir şey almaya da lüzumun yoktu. Zengin edin. Öyle mi? Gale diyecek o adam. Bela ya Rabbi. Evet ya Rabbi. Sen sen buyurduğun gibidir. Sen bana nimetler çok geniş ihsan ettin. Kalem Mevla buyur. Ve maza peki ne şey? Amilte işledin fima o şeylerdeki mallarda, mülklerdeki a ben verdim kesana. Ben sana bu kadar verdiğim mallarda ne işledin? Ne işledin ne demek? Ne işledinin manası neymiş? Benim için li onu anlamak lazım. Burada ibarede geçmiyor. Yani ne amel ettin derken görünüşte amel etti, fakirlere verdi, işte akrabaya verdi, yedirdi, içirdi, borcunu ödedi falan. Ama burada lizi mahzuf yani. Sen benim için, li benim için. Benim için ne amel, muhlisun li. Yani muhlisan, halis kılarak, yaptığın işi halis kılarak, taksis ederek li bana demektir. Burada ibarede o yok. Ama manadan anlaşılıyor. Çünkü ne amel ettin? Adam da diyor şu amel ettim. E Mevla da ki, yalan söyledi. E şimdi bu adam hakikaten bu ameli etmiş. Defterde de melekler görüyor. Bu yalancı olmuyor ki esasen. Ama Mevla'nın sorgusundaki maksadı ne? Benim için ne amel ettin? Bana karşı benim için yani bana diye çıkarabileceğim bir amelin var mı? Sırf bana ait olmuş ortak yok. O görsün bu bensin o desin yok. Sırf benim için. Hale adam dedi ki, güntü benidim esliliği vasıtediordum. Ben rahime, rahimi yani anne rahminden gelen akraba ve talukat, i̇şte anne rahminde beraber oldukları var. Kim onlar? İşte kardeşlerin oluyor. Ee, senin annenin efendim e, rahmindekiler senin kardeşlerin oluyor. Annenin annesinin rahmindekiler senin efendim teyzelerin dayıların oluyor. Babanın annesinin rahminde birleşenler halaların, amcaların oluyor. Böyle böyle rahim bu demek yani. Bu bunların hepsi seninle müteallik. Çünkü amcanla baban aynı rahimdeydi. Şimdi ben Selahih Rahim yapıyordum. Yani akrabamı arıyordum, soruyordum. Asılah Rahim kardeşlerim, işte erkek kardeşim, kız kardeşim fakir mi düşmüş, efendim dul mu kalmış. Yol sonra babamın amcamın kalası, teyzeci falan Hepsini arıyordum. Dayılar, teyceler, halalar, amcalar. Bunları hep nasılsınız, iyi misiniz? İşte arıyordum, gidiyordum, geliyordum. Ve tesaddeku sadaka veriyordum. Muhtaçlar var, akrabasında herkesin çıkar. Onlara bağış yapıyordum, hayır yapıyordum. Yani bunlar var defterinde, bunları yapıyor. Fe yakulü der Allah, Allah Teala ona. Kezep de. Yalan söyledin. Çünkü ben sana ne yaptığını soruyorum. Benim için ne yaptın soruyorum. Sen diyorsun ki şunları yapıyorum. E benim için değil yalan söyledi. Ve tekulü söylerdi el melekatu. Melekler de der: "Kecepte. De. Onlar da melekler, Orada hesap gören melekler. Yalan söyledi." Ve kulullah Teala, o zaman Allah Teala buyurur: "Bel bilakis desen istediğin en yukale denilmesini. Ne denilsin fula'nın falan adam Cevadun çok cömerttir. Bütün akraba konuşsun. Köydekiler konuşsun. Memlekettekiler konuşsun." Öyle eskiden küçük yerler zaten cömertler bellidir. Para çok verenler herkes. Aa olsun, aa neli tutulmaz adama aa denler. Oh Bu adam tam aa paşa yani böyle. Ne cömert adam denilsin istedin. Fakat kı ile muhakkak denildi zâlike. Bu da denildi yani. Sen şimdi benim için ne yaptın soruyorum. Sen şu kadar sadaka verdim diyorsun. Peki sen denilsin diye niyet etmişsin. Bu da denildi. Bu benim için ne kaldı? Sen ortak koşuyorsun bana. Ve yuuta bu üçüncüsü depten de acayip. Getirilir billezi o kimseye kutile, öldürüldü fiise bililir. Allah onu da öldürmüş ya. Harbe gitmiş, ciyada gitmiş. Melki İstanbul'u fethinde adam. Fatih Sultan ordusunda yani. Olamaz mı? Kıbrıs'ta Allah çünkü dildi mesela oradaki Müslüman Türkler. Kurtarılmak için gidildi. Kıbrıs çıkartması oldu. Daha yakın tarihte bile. Bu şekilde e, orada öldürülmüş. Yani kafirler tarafından. Feekulü der <gülüyor> Allah Teala Teala'yı ona. maza ne şey hakkında Kutil'de öldürüldün. Sen ne uğurda öldürüldün? Feekulü <gülüyor> o der ki Ey Rabbi, ey benim Rabbim. Emerta sen emrettin bil cihad Cihad etmemizi fi sebilike senin yolunda. Fekateltü ben de ee, Müslümanların komutanı ile Müslümanların ordusuyla cihada katıldım ve savaştım. Hatta kutildi ve o yolda öldürüldüm ben. Kafirler tarafından öldürüldüm. Cihatta meşru senin yoluna çıktım ben. Feyakuhullah Allah Teala buyurule ona kezep de. Yalan söylenin. Niye? Sen diyorsun ki Allah yolunda. Yani sen orada harpte öldürüldün. Doğru söylüyorsun. Ama Allah yolunda demende yalan söyledi. Çünkü dedi, Allah yolunda olması için Allah için olması lazımdı. Şu beğensin bu cesur desin düşünmemen gerekirdi. Senin niyetin bu değildi o zaman sen yalan söyledin. ötekulül tekulül melâketü melekler de der ki kezep de. Yalan söyledin. Allah Teala senin kalbini niyetini senden iyi biliyor. Kimi kandırıyorsun derler. Ve kulullah Allah Teala buyurur. Bel bilakis erat desen istediğin en yukâle denilsin. Nedenizin fulanın falan adam senin için yani felanca kişi ceriun cüretlidir, cesarettidir, şecaatlidir. Herkes dururken evvela bu aldı gitti. Millet korkuyordu diğer askerler falan. Bu hiç korku nedir bilmesene. Sen bunun denilmesini istedin. Fakat kıyla muhakkak denildi zelde burada denildi. Şimdi hepimizin böyle yaptığımız işler var. Kendimize göre bir amellerimiz var yani. Burada Allah için mi yapıyoruz? gösteriş mi katıştırıyoruz, iş, iş işsinler, beğensinler, milletin gördüğünde sevinmek, millet görmezse, o iş duyulmazsa üzülmek, ya yaptık ama boşa mı gitti falan, haşa. Ya Allah için yapıyorsun, hala diyorsun ki boşa mı gitti. Niye ki millet duymamış? Ya sen ihlas nedir ya, ihlas nedir? Sen kimin uğrunda yapıyorsun? Diyorsun ki Allah için. Rızaan lillah, Allah rızası için diyorsun. ya Bunu dedikten sonra da o duymuş duymamışın nasıl düşünürsün? Bunu düşündüğün anda ihlası bozdun ya. Çünkü senin rızası için yaptığın zat gördü. Kesin gördü. E şüben varsa zaten kafir olursun. Allah gördü mü acaba desen? E madem Müslümansın Allah kesin gördü. Ve bildi. Buna inanman lazım Müslüman olan. E buna inanan adam niye başkası görmedi diye üzülüyor. Maalesef bizde bu arızalar mevcut yani. Herkesin kendine göre. Hacısına, hocasına, hafızına... E, şehidine, gazisine, e, zenginine Para verenine, hayırın sahibine Hepsine dokunuyor bu hadis-i şerif Herkese Tümme darabe Sonra vurdu kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah vurdu Benim iki dizime vurdu diyor Ebu Ureye diyor ki Bu evde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Benden başkası yoktu Sade bu hadisi bana anlattı Ondan sonra hadisi bitirdi diyor İki dizime şöyle bir vurdu diyor dizlerime Mübarek eliyle dizlerime vurdu. Fekale buyurdu. Ya Ba Hureyre de, Ebu Hureyre, Bu üç kişiyi anlattım ya sana. Bu belli bir şahıs değil ha. Adı Ahmet oğlum Mehmet değil bu. Bu üç vasfın sahipleri, bu üç vasfın sahipleri belki binlerce çıkacak. Allah'ın kulları içinde Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Ve bu üç vasıfta yani bulunan bu üç kişi var ya, Evvelu halkillâh Allah'ın mahlukatını yarattıklarının ilki olacaklar ki tüs aru tüse aru da olur kızdırılacak tutuşturulacak bihim onlarla en naru cehennem ateşi yemel kıyameti kıyamet günü cehennem ateşine ilk atılacak ve cehenneme ilk çıra olacak ve cehennemin ilk tutuşturacak kendiliğe tutuşturulacağı tutturak derdi cehennemin ilk tutturakları bu üç kişi olacak yani yani Firavun duruyor, Nemrut duruyor, Karun duruyor. ve sen zaten hele senin zaten yerin belli diyor. Hesabı görürken diyor ki, evvela bu gösteriş yapıp da Allah için yaptım deyip de milleti kandırıyor, kendini kandırıyor, beni de kandıracağını zannediyor. Onun için bunlar ilk olarak atılmayı hak ediyor. Bu tehlike senin benim hakkımda var. Kafirlerden evvel belki de bu vasıfta olanlardan bizden demeyelim, kendimize yakıştırmayalım inşallah Allah'a karşı hüsnüzan üzere olalım inşallah biz onlardan olmayız diye tabii niyaz edelim. Niye kendimizi o kötü durumda kesinleştirelim, kesinleştiremeyiz, korkacağız ama Allah'ımıza güveniyoruz bizi. Ve bizim niyetimiz Allah içindir de hakikaten. Yani bir sabah namazına kalkıyorsun şu bu zor iş yani kimsenin görmediği bir saatte uyusan kimsede namaz kıldın kılmadın soracak kimsede yok. E sen orada uykunu feda diyorsun falan. Bunlar tabii Allah için yapılacak şeyler hakikaten. Riya girmemesi lazım. İlk bunlarla cehennem tutuşturacak deyince Ebu Ureyre de hadis hafızı ya, hadisler ezberliyor ya. Acaba ben de böyle derim Allah'a ki yarın ne yaptın ne amel ettin? Derim ki ya Rabbi ben işte Resulünden hadisleri işittim millete anlattım falan falan. Senin rızan için Mevla ya derse bana ki yalan söyledin. Sen de ne kadar hafızası kuvvetli, ne kadar efendim e, takva sahibi Resulullah'ın sahabisi falan diye beni methetsinler ist istedim belki diye korkuyor. Korktuğu için üç kere bayılıyor ve ayılınca ancak bu hadis-i şerifi nakledebiliyor. Galil velid Ebu Osman el-Medini'yu bu hadisin ilk e Ebu Osman el-Medini anlatıyor. Şimdi hadis bitti. Ve ekberani bana bildirdi okbetü Ukbe bana bildirdi diyor. Ukbe'ye de kim bildirmişti? Şüfey el-Asbahî. Ene Şüfeyyen, Şüfey Hazretleri yani Ebû Hureyre'den duyan. Yanına girdim de bana bir hadis ne olur anlat dedim diyen Şüfey. Bu az bu zat Hüvellezî o kimsedir ki dekale girdi Ali Muaviye'de. Bir gün Muaviye radıyallahu taala bir müminen emiriyken onun yanına girmiş ve akbara haber vermiş. O ona bir ağza hadis. bu hadisi o da ben Ebû Hureyre'den duydum diye Hazreti Muaviye'yi çünkü sahabede hep birbirinden Nasıl duyacak? O günkü imkanlar, şartlar dahilinde hani Ebu Ureli, beş binlerce, on, belki de on binden fazla hadisi vaat etmiş, Belki de bize ulaşan beş bin küsurdur. Belki de on bin, yirmi bin hadisi nakletmiştir. Fazlası da vardır. Hepsi kitaplara da, da, da dahil olmuyor. Kitaplara girmeyen de var. Hazreti Muaviye bunu duymamış. Zaten Ebu Ureli diyor ki, ben diyor, bir tek ben duydum diyor zaten. Şüfe'yi radıyallahu anh adama anlattı ya, o da gitti bunu Hazreti Muaviye'ye anlattı. Kale Osman, bu ikravi Ebu Osman Hazretleri diyor, Ve haddes bana anlat el ala übnu ebi hakim. Ala abdu ebi hakim anlattık. Ennehu kendisi kaneymiş. seyyafen, kılıç bakımcısıymış. Kılıçlarına hazırlıyormuş. Limuaviyet. Muaviye radıyallahu Allah'ın kılıçlarının bakımıyla görevli, muazzaf kişiymiş. Kale o anlatıyor. Fedehele girdi aleyhi. Muaviye'nin yanına radıyallahu anh, racülün bir adam. İşte o şüphe olacak. Feakbar'a bildirdi ona bir haza, Bu hadisi ona nakletti. An-Ebu dedi ki Ebu Urayra'dan böyle işittim. Ebu de kimler işitti? Resulullah'tan işitti. Sallallahu te aleyhi ve sellem. Ve radıyallahu anh, Ben diyor o, Hazreti Muaviye'nin kılıç işlerine bakan, bir gün diyor yanındaydım diyor. Bir adam yanına girdi diyor. Bu hadisi Hazreti Muaviye okudu diyor. Hazreti Muaviye'nin yanına girdi. Bu hadisi anlattı fekale dedi Muaviye diyor. Muaviye radıyallahu anhu dedi ile gerçekten yapıldı biha ulayi bu kişilere haza bu muamele. Ya Allah yolunda öldürülmüş bir adama demek mahşerde böyle yapılacak. Resulullah Efendimiz mahşerin mevla bildiriyor ona. Mahşerde ne olacağını şimdiden anlatıyor ona. E peki şimdi Allah yolunda canını vermiş adam canını, candan öte ne kalmış? Canını vermiş adam. Görünüşte. Bu adama böyle yapıldı. İlk cehennem bununla tutuşturuluyor. Öbürü malını vermiş. Kolay bir şey değil. ki kuruş para veri genelimiz titriyor yani. Mallar hep de Allah yoluna. Görünüşte. Ya bu adam cehenneme ilk atılan oluyor. Öbürü hafız Kur'an'ı ezberlemiş. Yutmuş sabah akşam namaz namaz namaz. Kıraat, uzun kıraatler. Bu adam öyle okumuş okutmuş neyse. Bu da cehenneme ilk atılan oluyor. Ateş bununla yakılıyor. Tutuşturuluyor. Bunlara bu yapıldıysa Diyor, Muaviye Hazretleri. Fekih ve ya nasıl yapılır bilmen o kimselere ki bekıya kaldı minennas insanlardan İnsanlardan geri kalanına ne yapılacak o zaman? O zaman onları deşik edilecek. Hiçbir amelin sana kalmaz. Çünkü Allah için yapmış mısın yapmamış mısın? Sümme sonra böyle dedikten sonra Beki ağladı Muaviyeti. Muaviye, Muaviye adı yalan ağladı. Şimdi Hazreti muaviye'den bahsediyorsun. Tabii ki Hazreti Ali Efendi'mizin tırnağı etmez. O ayrı bir şey. Ama biz de onun tırnağı etmeyiz. Burada bir meratip vardır. Bu mertebelere göre Hz. Muaviye sahabenin en etnasından da değildir. Orta seviyede bir sahabenin orta seviyesi var. Bir de etna seviyesi var. Fıkıhta ve elimde fakıhtir. İbn Abbas onun derdi ki fıkıh çok iyi bilir Muaviye derdi. Fakıhtir bir defa. Normal sahabe de değil. Bir de e tabi ki Hz. Ali ile biz denk tutmuyoruz onu. Hz. Hasan ile Hüseyin ile tabi eş tutmayız. Hz. Hasan Hüseyin de sahabe olduğu için. Onlar Efendimiz'in parçalar, Ehl-i beyt, başımızın tacı. Ama bu da mu mübarek adam işte sahabe böyle insanlar diyorum sana. Başta da ağladı mükâhen ağlamaklık oldu. Şediden o kadar şiddetli ağladı al Bir insan Allah korkusu olmasa takva olmasa bu kadar ağlar mı bu hadisten ya? Hatta zannenne neticede biz zannettik enne o halikün herhalde ölecek dedik diyor. Yanındakiler baktık kendinden yani kendini kaybetti. ...kendi kaybetti diyorduk biz bu ayılamaz... ...daha bu vaziyette ölür gider. Nasıl Allah'tan korkuyorlar... ...nasıl ahirede... ...Hazreti Mavi Emirül Mümin'in... ...dünyanın kralı o zaman yani... ...devletin reisi... ...devlet zaten İslam devleti bütün dünyaya sarılmış... Bir, ma ...maddi imkanlar her şey elinde... ...bu niye ağlasın bu kadar? Yani dünyalık bir şeyi düşünen böyle ağlar mı? Niye biz ağlayamıyoruz... ...bu hadisi duyduk şimdi? Ben anlatıyorum niye bir damla gözümden yaş çıkmıyor? Sen dinliyorsun nasıl hiç ağlamıyorsun... ...bayılmıyorsun mesela... Etkilenmek bu kadar da onun için. Hazreti Mavi niye ağlıyor da ölecek duruma gelmiş? Bu insanlardaki Allah korkusu sahabede farklıdır. Onun için Hayrettin Karamadır. Ben sevmiyorum, beğenmiyorum. Sen kimsin? Allah'tan bu kadar korkan insanlar hakkında sen nasıl konuşuyorsun? Ve kul nea? Biz dedik ki Gacca'e muhakkak geldi ne bize Hazirracul bu adam. Yani bu Şüfe'y denen kişi geldi bize bir şerrin. Şerle geldi. Yani bu adam ne? şer getirdi bize ya. Geldi halife. Halife ölecek. Bir hadis anlattı, halife helak ol. Yani ne anlatıyorsun arkadaş böyle şeyi veyahut da ne sana mı sordular falan. Diye biz diyor aramızda konuştuk diyor bu adam niye böyle yaptı geldi, ne anlattı buna ya. Halbuki bu hadisi anlattı, başka bir şey anlatmadı yani. Tüm Tümmefaka sonra ayıldı muaviyeti. Bak hani Ebu Rere gibi, o da baygınlaşmış. Sonra ayıldı ve mesela hads Vazlat sildi Anveci yüzünü böyle yaptı. Vekale dedi, sadakallahu ve rasuluhu. Allah ve rasuluhu doğru söyledi. Ayetler, hadisler doğru söylüyor. Yani hem bu hadise iman ettim dedi. Zaten iman etti ama ne biçim iman etti ki? Ölecekti az daha yani. Sonra da ayet okudu. Bu ad-i kerimeden de diyor, bu hadisin doğruluğu anlaşıyor. Ne kadar alim. Hemen ayetten de oraya bağlantı kurdu. Ne buyuruyor Rabbimiz? Hud suresinin 15 ve 16. ad kerimelerinde Mankene dünya ve الدنيا ha Her kim dünya hayatını ve süslerini istiyorsa yani namazın namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, umre'ye gidiyor, zekat veriyor, hayır yapıyor, ders okutuyor, vaaz ediyor, cihat'a gidiyor, şehit düşüyor, gazi oluyor. Fakat burada maksadı eğer dünyanın ve zinetinin tahsili ise yani dünyayı elde etmek işte adamlar beğensinler diye görsünler, diye eşitsinler. E millette senin hakkında lehinde böyle konuşunca senin namın, şanın e, yürüyünce falan sen de seviniyorsan buradan bir e, metalanıyorsun yani bir. Zevk alıyorsun bundan. O zaman ne oldu? Sen dünyalık istiyorsun. Dünyada itibar istiyorsun. Herkesin hürmetini istiyorsun. Elini öpsünler, önün değilsinler falan. Aa, sayın gazim işte muhterem gazim falan. K kıymetli hocam. Işte, hafızım falan. Sen istiyorsun, dünyada itibar. Öyleyse nüheffi. Bolca veririz dilehim onlara. Aa, malum, yaptıklarının karşılıklarını fiha dünyada. Ve onlar fiha dünyada. kaçıyor? Hiç eksik bir şeyle ka karşılaşmazlar. Yani namlarını yürütürüz. Şanlarını yürütürüz. Dünyada herkese onlar için ne büyük hafız, ne güzel kari, işte, ne mübarek şehit. Arkasından onu duyamıyor da öldü gitti ama. Ondan sonra bu adam ne cömert, ne kadar hayır sahibi ya falan. Bu karşılığı bu oluyor. O karşılığını hiç eksik etmem diyor. Milleti tam konuştururum diyor yani. O da bayılır diyor böyle. Havalanır, şişer. Alacağı dünyada biter. Ülâikellezîne leyseluhum fil âhirati. Ülâike işte onlar ellediğin o kimselerdir ki. Leyseluhum onlar için yoktur. Fil âhirati ahirette. E şimdi bu adam... Namaz bu burada hayır yaptı. Ahirette de karşılığını görecekti. Ahirette onlar için yoktur ne nar ancak ateş var. Bu ayet bak hadisle nasıl uydu diyor. Hz. Muaviye ayet Allah doğru buyurmuş. Bak bu ayet de aynı manada diyor. Ahirette karşılıkları ancak ateş olacak ve habita boşa gitti ma o şeyler ki sanahu yaptılar fiha. Dünyada yaptıkları ahirette boşa gitti. E namaz Allah için çıkmadı. Oruç Allah için çıkmadı. Cömertlik Allah için çıkmadı. Şehitlik Allah için çıkmadı. Niyet Allah için olmadığından boşa gitti. Ve batılün batıldır. Batıl Türkçeleşmiş artık. Ziyan oldu. Boşa gitti. Ma o şeyler ki kânü idiler. Ya melûn. Neler yapmaktaysalar yani sabaha kadar teheccül kılıyor ya 50 sene 60 sene 70 sene ibadet yapan adam var takva üzere. Görüntü bu. Ama meğer niyeti desinlermiş ya. Ne kadar da zahmetli iş değil mi ya? Uykusuz kalıyor, yorgun kalıyor, açsızsız kalıyor, parası gidiyor. Yani bunlar kolay işler de değil. Ama gösteriş öyle bir şey ki, işitsinler beğensinler duygusu öyle bir şey ki, adam nam olsun kar olmasın hesabı her türlü zahmete girer yeter ki desinler. Ya bu kadar en enayrı kavanaklık olur mu bunun demesinden ne kar var ya? Ahirette boşa gitti. E dünyadaki demesi havaya gitti desin. Dedi ya havaya. Dedim ki ne, ne cömert adam ya. A, havaya gitti ya bunu. Cebine ne girdi ya? Defterine ne yazıldı bunda? Onun için yaptıkları boşa gidenlerden olmamak için illa ihlasın yolunu bulmak lazım. İhlasın yolu tarikattan geçer. Tasavvuftan geçer. Allah'a çok zikretmekten geçer. Şeriatın üç temeli var. İlim, amel, ihlas. İlim, Bilmektir. Hocalardan dinlemekle, kitaplardan okumakla kazanılır. Amel tatbik etmektir. İnsan okuduğu, bildiği şeyleri kendi başına da tatbik edebilir. Ama ihlas Allah'ın sırrıdır. Yaptığını sırf Allah için yapmak için kalbinde Allah'tan gayri masiva kalmaması lazım. Kalmaması için operasyon yapıp kalbi tasfiye ve tezkiye etmek lazım. Bunun için de zikirle meşgul olmak lazım. Bu zikir de kendi kafana göre olmaz. Bir mürşide intisab bile manevi yolun yöntemlerini öğrenerek, Huzur üzere, rabıta üzere, mürakabe üzere, bak burada meseleler var. İhlası kazandın mı daha kim görmüş, kim görmemiş, arkada kim varmış, önde kim varmış, hiç senin umurunda olmaz. Çünkü sen sırf Mevla ile olursun. İhlas kazanmayanın sonu olur. iflas. elice bir boş gider ahirete. Onun için amel çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali hoşlanmayınca, yaratan seviyorsanız hoşlandıysa ameline itibarı var. Yoksa çok amelle gitmişsin ahirete. Niyet ne? Benim için ne yaptın diyor sana. Ne yaptın demiyor ki. Benim için ne yaptın? Onun için mutlaka şu ihlası temin. Sohbetlere devam. Bu hadis-i şerifleri dinlemenin çok faydası var. Hiç bak böyle bir şeyden haberin bile yoktu bak. E şimdi biraz daha tedbirli olursun. Biraz daha düşünürsün. Gösterişe girmemeye çalışırsın. E bundan dolayı e, de İmam Gazali Hazretleri ihlası tam anlatır. Tarikat-ı Muhammediye kitap İmam Bir gibi. Tabi Halihattir babamız derdi ki kitapları derdi yapraklarıyla yeseniz gram ihlas kazanamazsınız evladım. Çünkü mesele nedir onu dinledikten sonra hayata geçirme meselesidir. Hayata tatbik. Bunun için de yine ilimsiz olmaz. Yani ilimden yetmez ama ilimsiz de hiç olmaz. Çünkü neden? E, bilmiyorsun ki yolu yöntemi bilmeyen nereye gidecek? Bilen her bilen amel edemez. Her amel eden ihlası kazanamaz. Ama ihlası kazanmadan evvel de ilim amel şarttır. E neden? Amel yoksa nerede ihlas yapacaksın? Hiçbir şey yapmamışsın ki. Hiçbir şey yapmayanında ihlas nereden arayacağız? Demek ki yine ihlasın evvelinde mutlaka sohbetlerin dinlenip eserlerin okunması yani ilim şart. Önce bileceksin. Sonra amel edeceksin. Sonra da bu yaptığını yaparken Allah için yapmanın yolunu, yöntemini bulacaksın. Orada seni teşvik eden, tahriz eden, tahrik eden unsurlar var. İlimde bunların çareleri var. Yani işte Efendi Hazretleri çok kısaca bir şöyle bir şey derdi. Bu çok önemli bir şey. Efendi Hazretleri bunu her vaazda böyle konu geldi mi böyle mesela işte para toplanırdı, ilan ederdi. Şuraya yardım yapılacak şu camiye falan. Pazar sohbetler. Çıkarırdı cüzdanından. Bir para işte neyse gözü çok seçemezdi paraları zaten. Tanımazdı da paraları. Çıkarırdı böyle bir paralar verirdi böyle. Derdi ki bunu gönde işe götürün. Kapıdaki kutuya atın derdi. Kürsüden verirdi. Sonra derdi ki yani teşvik için yapıyorum, sizi de teşvik için veriyorum böyle ortadan, açıktan veriyorum derdi. Ondan sonra da peşinden kısa bir cümle söylerdi. Bu bize şiar olsun. Ya derdi size göstersem ne olur, işittirsem ne olur, beğendirsem ne olur. Kimsenin cenneti yok, cehennemi yok. Cehennem sizin değil ki derdi. Beni onlar kurtarasınız veya içine atasınız diye sizden korkayım veya sizi sayayım, adam yerine koyayım. Cennet sizin değil ki size beklentiye gireyim ki bu adam belki beni cennete var Cennetiniz yok, cehenneminiz yok derdi. Ben size neyini göstereceğim derdi. İşte burada bir şuur veriyor yani. Bir insan bir şey düşünüyor. Ya bu adamın cenneti yok, cehennemi yok. Ben fuzuli buna ne gösteriyorum ya? Ben kalbime niye bu görsün, bu beğensin diye düşünce koyuyorum. Bu adam aciz, benden beter yani. Bu adamın beğenmesi bana ne kazandırır ya? Ya Bu şuur kısaca ben söylüyorum yani. Bir kısa bir şuur. Efendi Hazretlerimizin anahtar cümleleri var. Bunlarla hareket edersek hayatımız boyunca Amellerimiz halis salli ve cillah. olur. Biz de muhlislerden oluruz inşallah. Ve yarın ahirette de müflihlerden oluruz inşallah. Felaha ereriz umduklarımıza nahi. O korktuklarımızdan emin oluruz. Ya Rabbi bu hadis-i şeriflerin ravisi, bu zatlar hürmetine, Tabi'in hürmetine, Ebu Ureyre radıyallahu anh hürmetine, hadis-i şerifin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, yüce zatın hakkı bahşi için, Ya Rabbi sen cümlemize ihlas nasip eyle, İşlerimizde bizi iflas etmekten, ahirette boşa çıkmaktan muhafaza eyle, bu şuuru bize ilham eyle, bu şuura ermeden ruhlarımızı kabz eyleme. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, muhammedin ve alâ aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.